İman ile kalpleri münevver, fuatları muattar, yüzleri hakka secde etmek ile alımlarında eseri secde bulunan cümle enbiyaların serdarı Mahbub-i Kirya Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı her şeyinden ziyade severek imanlı kemale irderen, mahşer gününe inanan, öldükten sonra dirilmeyi kabul eden ve vüksa hayatın hesabını Allah'a vermeye iman eden, Hak'ın cennetini hak, cemalini hak, narını hak, mizanını hak, sualini hak, hesabını hak bilenler. Hak'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar.